Kaçırmayın cemaati, İmam olduk uyan gelsin, İçsin aşkın şerbetini, Aşk adını duyan gelsin. İçsin aşkın şerbetini, Aşk adını duyan gelsin. Miskinliğin gömleğini, Arif olup giyen gelsin, Akan rahmet sularıyla, Gönül kirin yuyan gelsin Akan rahmet sularıyla Gönül kirin yuyan gelsin Ayrılık yok yolumuzda Erkek gelsin bayan gelsin Bu toprakta atlı olmaz İnsin yere yayan gelsin Bu toprakta atlı olmaz İnsin yere yayan gelsin Zamane şeyhinden kaçıp, Pirimize uyan gelsin, Haramları zehir bilen, Helal lokma yiyen gelsin. Haramları zehir bilen, Helal lokma yiyen gelsin. Halisane tevbe eden, Günahlardan cayan gelsin, Harama bakmamak için, Gözlerini oyan gelsin Harama bakmamak için Gözlerini oyan gelsin Yağma etsin dünyalı Gözü gönlü doyan gelsin Yabancılar bilmez bizi Bize bizim diyen gelsin Yabancılar bilmez bizi Bize bizim diyen gelsin Zehirle pişen bu aşı, Balmış gibi yiyen gelsin, Edepsizin işi yoktur, Büyükleri sayan gelsin. Edepsizin işi yoktur, Büyükleri sayan gelsin. Ehli sünnet kitaplarla, Dinimizi yayan gelsin, Münkirlerin mezarına yılan gelsin, çıyan gelsin. Münkirlerin mezarına yılan gelsin, çıyan gelsin. Fedakarlık ister bu yol, tatlı cana kıyan gelsin. Yunus bırak korkakları, Hak yola baş koyan gelsin. Fedakarlık ister bu yol, Tatlıcana kıyan gelsin. Yunus bırak korkakları, Hak yola baş koyan gelsin. Yunus bırak korkakları, Hak yola baş koyan gelsin. Yunus bırak korkakları, Hak yola baş koyan gelsin.